Emeğin gündemi Hazırlayan mesumlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri so, come rights, come The whole darn human race. Bir emin gündem programından daha merhaba ben Mustafa Erhan. Bugünkü konumuz Birleşik tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Bir Teksan Genel Başkanı Mehmet Türkmen kendisiyle. Son dönem gelişmeleri ve sendikalarının faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhabalar e, herkese. Haun, merhabalar. E, evet, ilk defa konuk alıyoruz. E, ve özellikle de bu sene başında bölgede yoğun direnişler vardı ancak. E, öncesinde yaptığımız sohbette son dönem e, direnişlerden ziyade çok yoğun bir şekilde işten çıkarmalar olduğunu söylediniz. İsterseniz önce sendikayla başlayalım. Birleşik Tekstil dokuma ve İşçileri Sendikası ne zaman kuruldu, ne yapar ve sürece nasıl dahil oldu. Sonra da son dönem yaşananlara gelebiliriz. Buyurun söz sizde. Birteksen bu yılın Şubat ayında kuruldu, kuruluşu tamamlandı. Geçtiğimiz yılın sonunda başladı çalışmaları. Aslında Birteksen'in kuruluşu biraz da tekstil sektöründe Üç konfederasyona bağlı mevcut yetkili ve örgütlü sendikaların e, bu sendikalara hakim olan son derece bürokratik e, ve çoğunlukla da patron işbirincisi yapıya yani sarı sendika dediğimiz anlayışa karşı bir tepki olarak işçiler tarafından kurulmuş bir sendika. E, ben bir tek senin e, kuruluşundan önce e, bildiğiniz gibi dis distekstil bölge temsilcisi olarak görev yaptım bir süre iki yıldan fazla bir süre. Ee, bu süreçte Antep, Urfa başta olmak üzere bu bölgede, Güneydoğu'da e, ciddi bir örgütlenme çalışmamız oldu. İşte ama en son e, Antep'te güven boya, Urfa'da özak tekstil ve uğur tekstil örgütlenmelerinde ve bu örgütlenmelerin işçilerin son derece önemli mücadelesi ve direnişlerle ve önemli kazanımlarla ilerlemesine rağmen Sendika Genel Merkezi'nin patronlarla bizden ve işçilerinden, işçilerden habersiz, işçini, işçilerin iradesini yok sayan tutumu ve patronlarla işbirliğine itirazımız ve tepkimiz sonucunda bu sendikayla yollarımızı ayırdık. Uğur Tekstil'de özellikle yaşananları zaten takip eden kamuoyu yakından biliyor. Bunun sonucunda Antep ve Urfa'da çok sayıda fabrikadan, 20'ye yakın fabrikadan işçi temsilcileri ve özellikle de Antep bölgesinde ve Urfa'da son 20-25 yılda yaşanmış bütün önemli işçi direnişleri, işçi mücadeleleri, grevlerde, sendikal örgütlenmelerde öncülük yapmış, ileri çıkmış, ileri işçilerle bir araya gelerek bu sendikanın kuruluşunu e, tartışmasını başlattık daha doğrusu. Bu tartışmaların sonucunda bağımsız bir sendika kurma fikri öne çıktı ve bu işçi temsilcileriyle birlikte bir fabrika temsilcileri kurulu oluşturduk. Ee, ve bunun sonucunda bu girişim e, bir teksenin doğuşuna kadar gitti ve önüm, bu yılın Şubat ayından itibaren de bir teksen tekstil iş kolunda Antep ve Urfa'da başlayıp şimdi başka illerde de faaliyetiyor örgütlenmesi devam eden bir sendika olarak ortaya çıktı. Evet biraz daha tabandan gelen bir sendika anlayışı hakkında evet. konuşabilirler bir teksende. E, peki özellikle bu senin başında yoğun direnişler yaşanırken son dönemde aslında bu direnişlerin sonlandırıldığını de söylemiştiniz. Ee, bunun nedenleri neler ve son dönem neler yaşanıyor e, sizin iş kolunuzda? Ee, şimdi Şubat ayında tam da sendikamızın aslında kurulduğu kuruluş, kuruluş çalışmalarının henüz tamamlanmadığı dönemde e, bu yılın Şubat'ında 2 Şubat'ta ilk e, Antep'te Zafer Tekstili'de başlayan ve hemen aynı gün ve sonrası günlerde 35 fabrikaya yayılan 40 gün boyunca e, direnişler yaşandı. Tabii bu dönemde Türkiye'nin başka pek çok yerinde, farklı iş kollarında da çeşitli direnişler yaşandı ve bütün bu iş bırakma, direniş, fiili grevlerin e, asıl ağırlıklı talebi e, ekzam talebiydi. Yani iş hem asgari ücrete gelen zam hem de e, bunun üzerinde bir ekzam talebiyle başladı bu direnişler. E, Antep'te de özellikle bizim burada yaşanan bütün direnişlere çok aktif bir şekilde katıldığımız, müdahil olduğumuz, yani sendikamız henüz resmen kuruluşunu tamamlamış, tamamlamamış olmasına rağmen bütün direnişlerde, işte bunların tabii çoğu çok kısa sürdü. Birkaç saat süren iş bırakmalar da oldu, direnişler de oldu ama iki gün, üç gün sürenler de oldu. Çok böyle bir iki saat süren yedi sekiz direniş dışında tamamına sendikamız bir şekilde aktif bir şekilde katıldı. Orada işçilerle birlikte e, direnişe destek verdi. Ve hatta bizim müdahalemiz ve ısrarlı, kararlı bir şekilde işçilere desteğimiz sonucunda e, pek çok fabrikada da ciddi kazanımlar, zamlar elde edildi. E, yani sonrasında tabii e, aslında yüzde 50 e, oranında açıklanan zamların sonucunda başlamıştı bu, zam, bu direnişler, eylemler ve bunun sonucunda Antep'te yüzde yetmiş ve üzerinde ortalama zamlar alındı. Yani en az yüzde yirmi, yirmi ekzam alınması başarıldı. Ee, sonrasında da sendikamız biraz e, bu direnişlerin içinde aslında bir nevi bir bakıma doğmuş oldu. Çünkü zaten kurulurken Antep'te ünaldı direnişinden işte Başpınar'da yaşanan büyük grev ve direnişlere kadar çemen tekstil direnişine ve en son e, diz tekstilde görev yaptığım dönemde Güven Boya, Yasin Kaplan, Angel halı e, ve Uğur tekstil direnişleri. Yani bütün bu direnişlerde ...yer almış son 20-25 yıldır tekstil iş kolundaki bütün işçi mücadelelerin birikimini e, taşıyan ve bunu öncülük etmiş işçilerle kurulmuştu bir tek sen. E, Şubat'taki direnişler aslında e, bu birikimi ikiye katlamış oldu ve sendikamız, yeni bir sendika olmasına rağmen tekstil iş kolunda işçi sınıfı mücadelesinin önemli bir mücadele deneyimi ve birikimiyle aslında donanmış oldu. Ama tabii bu şeye, yani işçilerin sendikal örgütlenmesine ne yazık ki aynı şekilde yansımadı. Ee, Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi bu dönemde gördüğümüz en önemli yanlarından biri bu direnişlerin. Bütün bu direnişlerin bir sendikalara rağmen ortaya çıkmış ve çoğunlukla sendikasız işçilerin kendiliğinden ve kendi inisiyatifleriyle başlattığı direnişlerdi. İki, başladıktan sonra da sendikal örgütlenmeye, sendikalaşmaya de mesafeli duran, bir eğilim göze çarptı. Bunun da tabii iki sebebi var. Pek çok sebebi var ama en önemli belirleyici olduğunu düşündüğümüz iki sebebi var. Birincisi işçilerin sendikalaşma konusunda haklı olarak bazı yanlarıyla haklı olarak önemli kaygıları, korkuları var. Çünkü Türkiye'de sendikalaşmanın, sendikal örgütlerinin önünde gerçekten çok ciddi engeller var. Başta yani her ne kadar kağıt üzerinde yasalarda tanınmış bir hak, anayasal bir hak olmasına rağmen ülkemizde işçilerin bu hakkı kullandığında genellikle çok ciddi saldırılarla, engellerle karşılaştığını biliyoruz. Başta işten atmalar olmak üzere. Bir bu sebep bu korku yani işten atılma korkusu. İkincisi de belki daha önce hiç olmadığı kadar birincisinden de daha fazla etkili olduğunu düşündüğümüz ikinci sebep ise sendikalar olan güvensizlik. Çünkü ülkemizde özellikle sendikaların büyük bir çoğunluğu, ne yazık ki sendikal bürokratik bir anlayışla hareket ediyor. Ve bunlar da işçiler içinde ne yazık ki biliniyor. yani sendikalar olan güvensizlik, sendikaların sarı sendika dediğimiz bir anlayışla genellikle hareket etmeleri mücadeleci bir sendikacılık çizgisinden uzak oluşları. ve genellikle de sendikalı işçilerin sendikalı işyerleriiyle sendikasız işyerleri arasındaki makasın giderek kapanmış olması. Yani özellikle tekstil iş kolu için bu çok daha çarpıcıdır. Hatta e, sendikasız olduğu halde sendikalı olan iş hiçbir fark olmayan, hatta bazı yönleriyle daha fazla kazanım elde eden, sendikal mücadele yerine fiili kendi mücadeleleriyle e, sendikal iş oranına daha daha ileri kazanımlar elde eden iş yerleri var. Bu tabii sendikalar ve sendikalaşmak adına ne yazık ki üzücü bir durum. O yüzden ikinci sebepte İşçilerin büyük oranda sendikaları olan güvensizliği. Yani bu direnişlerde en azından şimdilik aklıma gelen yönler bunlar. Bu söylediğiniz şey, son dönem yaşananları, tekstil iş böyle belgede yaşananları işten çıkarmalarda biraz belki açıklıyor birbirini destekliyor gibi. Tekstil iş son dönem neler yaşanıyor? Biraz da onlara değinsek, tekstil iş konumunda neler oluyor diyebiliriz. Ve neden şu dönemde yoğun iş çıkarmalar söz konusu? Tekstil iş kolunda e, mesela Antep'te biliyorsun belki bilmeyenler için söyleyelim. E, Antep tekstil işçilerin en yoğun olduğu kentlerden biri Türkiye'de. E, ama Antep'te genellikle halı halı fabrikaları ve e, halı ipliği fabrikaları e, yoğunlukludur tekstil sektörü. Burada 200, 250 bine yakın işçinin çalıştığı bir organize sanayi bölgesi var ve bu işlerin e, yarısından fazlası, neredeyse 3'te ikisi tekstil iş kolundaki işleri oluşturuyor. E, burada özellikle yaz başında, Mayıs sonu ve Haziran başında e, halı sektöründe başlayan bir daralma, e, halı ipliğinin e, ham maddesiyle ilgili ve özellikle de uluslararası nakliyatla ile ilgili sıkıntılardan dolayı başlayan bir düşüş olduğu üretimde ve Haziran başından beri başta halı fabrikaları olmak üzere genel olarak tekstilde şu ana kadar 30.000'den fazla işin nişten atıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Antep'te başlayan bu daralma son iki aydır e, diğer illerde yani özellikle hazır giyim konfeksiyon fabrikalarının olduğu diğer illere de yayılmaya başladı. Burada da tabii e, etkili olan diğer sebepler e, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz bir enflasyon artışı var uzunca bir süredir. Ve Bu artık bir resesyona dönüşmesiyle birlikte orada alım gücünün düşmesi, Avrupalı ve Batılı kapitalist firmaların siparişlerini düşürmesi, ihracatın düşmesi buna bağlı olarak ve aynı zamanda işte bununla beraber özellikle üreticilerin çokça yakındığı enerji, ham madde ve benzeri fiyatların, maliyetlerin de artışı gibi gerekçelerle de birleşince zaten Yazdan beri Ukrayna-Rusya savaşı da belli ölçülerde etkilemişti. Bütün bunlarla birleşince bu kriz sadece halı ve iplik, halı ipliği fabrikaları Antep'i etkileyen bir kriz olmaktan çıkıp tekstil sektörünün genelinde hissedilen bir daralmaya dönüştü. Ve son 1,5-2 aydır Antep dışında işte Malatya gibi, Urfa gibi, Maraş gibi illerde de çok fabrik, çokça fabrikadan toplu işten atmalar yaşandığını duyuyoruz. Hem buralarda örgütlenme çalışması yürüttüğümüz iş yerlerinde, üyelerimizin, ilişkilerimizin olduğu işçilerden doğrudan aldığımız bilgileri paylaşıyoruz zaman zaman kamuoyuyla. Hem de tekstil patronlarının zaman zaman kamuoyuna yansıyan açıklamaları, hükümetle, hükümet temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler, sektörün yaşadığı sıkıntılara dair yaptıkları açıklamalardan da Bunları takip etmek mümkün. Tabi burada demin saydığım gerekçelere ek olarak şunu söylemek önemli. Bildiğiniz gibi tekstil sektörü son birkaç yıldır çok ciddi bir şekilde büyüyen sektörlerin başında geliyor. Özellikle pandemi dönemi bunda çok etkili oldu. Biliyorsunuz pandeminin başlarında pandemi koşullarının, COVID salgının yarattığı koşullar dolayısıyla küresel tedarik zincirinde ciddi bir değişim yaşandı özellikle tekstil gibi yani başta tekstil olmak üzere tekstil gibi emek yoğunluklu ucuz iş gücüne dayalı sektörler ve bu alandaki büyük uluslararası markalar firmalar üretimlerini genellikle iş gücünün ve maliyetin ucuz olduğu ülkelerde ve çoğunlukla da Asya ülkelerinde yaptırıyordu. Pandemiyle birlikte buradaki nakliyat, uluslararası ticaret ve benzeri koşullar zorlaşınca Türkiye bunu bir fırsata çevirdi. Türkiye'li tekstil patronları bu fırsatı çok iyi değerlendirdi ve tedarik zincirinde bir değişim oldu ve oradaki siparişler önemli oranda Türkiye'ye kaymaya başladı. Tabii lokasyon avantajı gibi avantajları da değerlendirdi. Zaten Türkiye'de Asya ülkelerinin bir kısmı kadar olmasa da ucuz iş gücünün İş gücünün son derece ucuz olduğu bir iş gücüydü. Bu gibi avantajlarını da kullanarak ciddi bir yönelim oldu. Bir, siparişler önemli oranda Türkiye'ye kaydı ve bu dönemde yani pandemi döneminde insanların salgınla boğuştuğu yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın dünyada, Türkiye'de de on binlerce insanın hayatını kaybettiği böyle bir salgın dönemini tekstil patronlar büyük fırsata çevirdi. Ee, ve bu dönemde e, pandeminin ilk iki ayı hariç pandemi dönemi boyunca, iki yıl boyunca neredeyse her ay e, tekstil patronları büyüme ve ihracat rekorları kırdılar. Ve buna bağlı olarak yeni yatırımlar yaptılar. İstihdamda da bir artış oldu. Bugün aslında yaşadığımız şey bu pandemi dönemini fırsata çevirerek ve işleri bu dönemde ölümüne çalıştırarak biliyorsunuz pandemide e, özellikle tekstil sektörü Covid'den işçilerin en fazla etkilendiği sektörlerin sektörlerden biri oldu. Bu dönemde sokağa çıkma yasaklarında bile işçiler zorla çalıştırıldı. Yani herkese evde kalın denildiği sokağa çıkma yasaklarında işleri adeta evde kalmak yasaklandı. Hatta bu dönemde işçilerin hafta tatili bile fiilen ortadan kalktı. Mesai saatleri arttı, molalar düştü, çalışma saatleri uzadı. İşçilerin pek çok hakları gasp edildi. Çalışma koşulları ağırlaştırıldı bu süreçte. Mesela bazı fabrika, çoğu fabrikada yüzlerce işçinin COVID'e yakalandığı fabrikalarda bile hatta birden fazla işçinin COVID'den öldüğü fabrikalarda bile üretime tek gün ara verilmeden işçiler adeta ölümüne çalıştırılarak bu karlar, bu büyüme oranları elde edildi. Şimdi hem küresel tedarik zincirinin biraz terse dönmeye başlamasıyla birlikte demin saydığım gerekçelere ek olarak ee, ...enflasyon artışı, alım gücünün düşmesi, Avrupa Birliği'ndeki resesyon ve benzeri... ...buna ek olarak e, tedarik zinciri pandemi koşullarının büyük oranda ortadan kalkmasıyla tekrar tersine döndü... ...ve uluslararası büyük markaların, özellikle giyim tekerlerinin, tekstil e, markalarının büyük bir kısmı... E, ...siparişlerinin bir kısmını yeniden iş gücünün ve maliyetin daha ucuz olduğu Asya ülkelerine kaydırmaya başladılar... Bunun da etkisiyle tabii siparişler biraz da bu yüzden düştü. Bunun da etkisiyle işler biraz kötüye gidince, sektörde bir daralma olunca biraz düşünce yani işçileri ölümüne çalıştırarak pandemi döneminde e, elde ettikleri büyük karlar, büyük ihracat rekorlarıyla geçiren bu dönemi patronlar şimdi bu kötüye gidişin, bu daralmanın faturasını işlere kesiyorlar. Yani o büyüme ve rekorlar kırma döneminde o büyümeden işlere tek kuruş fazla pay vermeyen Tam aksine işleri o dönem ölümüne çalıştırarak mevcut haklarını bile gasp ederek çalıştıran patronlar şimdi işler biraz kötüye gidince ilk akıllarına gelen ne yazık ki işçi kıyımı yapmak ve işleri kapı önüne koymak oluyor. Tekstilde yaşananlar aslında kısaca böyle. Evet ee, biraz da aslında bu konuyla bağlantılı farklı bir soru da sormak istiyorum. Özellikle yine tekstil işbolunu... E, İma eden bir devlet yetkilisi bu göçmen işçileri kastederek e, onlar olmasa e, halimiz zor olurdu vesaire gibi bir açıklama yapmıştı. E, göçmen işçilerin özellikle Suriyelilerin e, tekstil sektöründe, özellikle batıdaki illerden merdiven altı tekstil atölyelerinde yoğun bir şekilde çalıştırıldığını biliyoruz. Bölgede durum nedir? E, ve göçmen işçilerin tekstil sektöründeki durumu nasıl? Buna dair de bilgilerini doğasaklarım mısınız? Ee, şimdi şöyle yani e, bildiğiniz gibi göçmen işçiler bu bölge için söyleyecek olursak daha çok Suriyeli işçiler. E, çünkü Suriye e, göçünün en fazla etkilediği iller. Aynı zamanda Suriye'de sınırı olan kentler bunlar. E, daha ağırlıklı olarak güvencesiz kayıt dışı dediğimiz e, merdiven altı dediğimiz sektörlerde yoğun olarak çalışıyorlar. Tekstilde de çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ama tekstilde de hatta belki en yoğun çalıştıkları iş kollarından biri tekstildir. E, ama tekstilde de e, daha çok e, dediğim gibi kayıt dışı çalışmanın mümkün olduğu atölye düzeyinde yerlerde, bölgelerde çalışıyorlar. Fabrikalarda çalışma izni alarak sigortalı, kayıtlı çalışan Suriyeli işçi sayısı da özellikle son iki yılda önemli oranda arttı. Ama buna rağmen Suriyeli işçilerin, göçmen işçilerin büyük bir çoğunluğu kayıt dışı ve fabrikalar, büyük kurumsal fabrikalar dışındaki atölyelerde e, güvencesiz e, kayıt dışı işlerde, bölgelerde çalıştığı için e, bu bahsettiğimiz tekstil sektörünü doğrudan ya da belirgin bir şekilde etkileyen bir durumu yok. Mesela Antep için söylersek halı ve iplik fabrikalarında e, ve özellikle belli bir oranda vasıf gerektiren e, işlerde çalışan sayısı az. Bunun öndeki engellerden biri de bu fabrikalar genellikle büyük oranda teşvikler, devlet desteği aldıkları için çalıştırdıkları işleri kayıtlı göstermek zorundalar. Çünkü zaten sigortalarının ve vergilerinin, büyük, maliyetlerin büyük bir kısmını devletten, hazineden, işsizlik fonundan karşılıyorlar. Böyle olunca kayıtlı işçi çalıştırmayı tercih ediyor büyük tekstil fabrikaları. Ee, ve bunun da so, e, sınırları var. Yani biliyorsunuz %10'u geçemiyor yabancı işçi çalıştırma şeyi. O yüzden... Ee, tekstilde genel olarak bahsettiğimiz fabrikalarda mülteci işçi göçmen işçi oranı düşük ama tabi bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor sayısı giderek artan hatta son dönem tekstil patronların e, gündeme getirdiği taleplerden biri de bu sınırın kaldırılması yani %10 sınırının kaldırılması e, ve daha ucuz iş gücü biliyorsunuz göçmen işçiler hem savaştan kaçmış ve bu ülkede çok kötü koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar ve çok daha çaresiz durumdalar. Türkiye'li yerli işlere oranla hiçbir yasal güvenceleri yok. Yani bir mülteci statüsüne bile sahip değiller. Ve o yüzden böyle olunca da bu çaresizlik içinde hayata kalma mücadelesi içinde en kötü işlerde, en düşük ücretlerde, en kötü koşullarda çalışmaya daha Yatkın oluyorlar çaresizlikten. Ne yazık ki Türkiye'li patronlar işte sizin hatırlattığınız bu açıklama da aslında biraz Türkiye'deki sermayenin bu bakışını anımsatıyor. Yani mültecilere, göçmenlere, Suriyelilere yönelik e, ilgi aslında onların savaştan kaçmış ve onların mağdur oluşu onların bu mağduriyetini giderme yardımcı olmaktan öte onları sermaye için yedek bir iş gücü olarak gören... Ve Türkiye'li yerli işçiler yerine hem onları daha ucuza çalıştıracak hem de Türkiye'li yerli işçilerin haklarını ve ücretlerini de baskılayacak bir koz olarak ve birbirine kırdıran, birbirine rekabet ettiren e, bir unsur olarak görüyorlar. O yüzden ne yazık ki e, göçmen işçiler ve onların bu çaresizliğini fırsata dönüştüren hem iktidar hem sermaye aynı zamanda bu durumu yerli işçilerin koşullarını da hem onların işsizliğini arttıran hem de çalışanların ücretlerini de koşullarını da baskılayan bir unsur olarak görüyorlar. Biz sendika olarak, yani ne yazık ki Türkiye'de sendikalar göçmen işçilerin, mülteci işçilerin sorunlarını, onların uğradığı sömürüyü çok fazla gündem yapmıyor. Bu konuda genellikle ülkede hakim olan göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçı-milliyetçi dalgaya teslim olmuş durumdalar. Ya da en azından bununla karşı karşıya gelmemek adına hiçbir şekilde ne faaliyetlerinin, ne e, sendikal örgütlenmenin konusu yapmıyorlar. Ama biz hem ben disteksli olduğum dönemde bu bölgede hem de bir tek sen olarak biz Suriyeli işçilerin, göçmen işçilerin de Türkiye'deki işçi sınıfının bir parçası olduğunu e, ve enternasyonel bir bakışla e, bu ülkelere sahip olduğumuz için işçi sınıfının ırk, milliyet, dil, ülke, bölge ayrımı olmadan ortak örgütlenmesini, çıkarlarının da kaderinin de ortak olduğunu düşündüğümüz için ve özellikle de bu tür ayrımcılığın, ırkçılığın, milliyetçiliğin işçiler ve halklar arasındaki bu tür düşmanlığın dünyada da tarihte de olduğu gibi her zaman en çok işçi sınıfına zarar verdiğini ve her zaman da aslında patronlara, işleri emekçileri daha çok sömürmek isteyenlerin politikalarına hizmet ettiğini bildiğimiz için biz mülteci işçiler içinde de ortak örgütlenme, Türkiye'li, Kürt, Türk, Arap işçilerin ortak mücadelesini örgütleme kaygısıyla hareket ediyoruz ve hatta örgütlendiğimiz bazı iş yerlerinde, Suriye'li işçileri de sendikamıza üyeler, çalışma izni olan işçiler, kayıt dışı çalışan işçilerin de çalışma hakları, çalışma yaşamında karşılaştıkları ayrımcılık, hak ihlalleri konusunda sendikamız avukatlarımız sürekli mülteci işçiler içinle mülteci işçilerle de dayanışma içinde olduğunu söyleyebilirim ve bu tutumu bütün sendikaların alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlüsü işçi sınıfına ve işçi sınıfının bir sınıf olarak ortak örgütlenmesine zarar veren bir tutum. Evet, Son iki dakikaya girdik. Peki bizi dinleyenlerden sendikanıza ulaşmak isteyenler olursa nasıl ulaşabilirler ve sendikanın önümüzdeki dönemlerde bir programın faaliyeti vesaire varsa onlar dair de kısaca bilgi As verebilirsiniz. Evet aslında onu da söylemek istiyordum. Şimdi demin bahsettiğimiz son dönem yaşanan işten atmalarla birlikte sendikamızın önümüzdeki günlerde başlatacağı bir çalışmayı da duyurmak isteriz. Ee, bu işten atmalarda belki değinmediğimiz bir şey de söyleyelim. Ee, Antep'te 30 bin dedik ama Antep dışında da işte Malatya'da sadece iki fabrikada 1500'e yakın işçi atıldı. Urfa'da aynı şekilde, Maraş'ta aynı şekilde işten atmalar yaşanıyor. Ee, şimdi burada birkaç sorun var. Bir, işten atılan işlerin büyük bir çoğunluğu tazminatları ya hiç ödenmiyor ya ihbar tazminatları ödenmiyor kıdem tazminatları da eksik ödenerek çıkarılıyor ve bunun yanı sıra bir de işsizlik maaşından yararlanamayacakları şekilde kendi isteğiyle istifa etmiş gibi imza atmaya zorlanıyorlar şimdi bu şöyle talepleri yeniden gündeme getiriyor bir işten atılan işçilerin ee, en azından haksız yere işten atılmayı gerçek anlamda yasaklayacak bir işten atma yasağı talebini yeniden gündeme getirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönem bir kampanya başlatacağız ve kampanyanın taleplerinden biri de bu olacak. İkincisi, işte tazminat işçilerin en önemli sorunu. Her ne kadar kıdem tazminatı, dönem dönem hükümetin ve sermayenin her fırsat bulduğunda ortadan kaldırmak için e, girişimde bulunduğu bir hak olsa da aslında fiilen de büyük oranda kullanılamaz halde. Yani mesela son dönem işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları büyük oranda gasp ediliyor, işten atılan işçilerin işlere iki seçenek kalıyor. Ya bu dayatmayı kabul etmek çünkü bunu kabul etmediğinde de mobbing uyguluyorlar, ücretsiz zinle açlığa mahkum ediyorlar, işyerin işini ve çalıştığı bölümü değiştiriyorlar ve benzeri. E, ya da diyorlar ki işte ha, işçi tamamını isterse tazminatının git daha yavaş Böyle olduğunda da işçiye iki seçenek kalıyor. Ya bunu kabul edecek yıllarca çalışarak hak ettiği tazminatın gasp edilmesini sineye çekecek ya da gidip dava açıp yıllarca mahkeme kapısında sürünerek e, işsiz ve beş parasız bir şekilde bunu göz almak zorunda kalacak. O yüzden kıdem tazminatının her koşulda işçi hangi gerekçeyle işten atılırsa atılsın aynı günde işçilere verilmesi ihbar ve kıdem tazminatının ve eğer haksız işçinin haksız olduğu bir gerekçeyle işten atılmışsa bunu kanıtlama ve bunun yargı sürecinin sosyal ve ekonomik yükünün kanıtlama sorununun patrona yüklenmesi. Bu anlamda ciddi bir düzenleme gerekiyor. Üçüncüsü işsizlik fonu son birkaç yıldır ciddi açıklar vermeye başladı. Bunun da sebebi amaç dışı kullanılması. İşsizlik fonu bildiğiniz gibi işçilere ait olan ve işsizlerin yararlanması gereken ve işçilerden kesilerek oluşturulan bir fon. Ama bu fondan kayıtlı işkura kayıtlı 3,5 milyon işsizin sadece %12'si, Türkiye'de 8 milyon olan gerçek işsizlerin de %5'i faydalanabiliyor. Yani işçilerin her 100 işçiden 95 kişinin faydalanamadığı işsizlik fonu nereye aktarılıyor? Patronlara teşvik adı altında. Teşvik, kursiyer işçi uygulaması, işbaşı eğitim programları, çıraklık eğitim programları adı altında patronlara aktarılıyor, patronlara yağmalatılıyor. Buna son verilmesi bir diğer talebimiz işsizlik fonunun. Bütün işsizlerin yararlanacağı ve sadece işsizler için kullanıldığı ve işsizlerin iş bulana kadar yararlanmasını sağlayacak bir düzenlemenin yapılması. Evet. Bir diğeri promosyonlar biliyorsunuz. Ee, bir de tabii ücretler yani başta asgari ücret zamı olmak üzere bütün ücretlere yoksulluk sınırına yakın bir düzeyde son bir yıldaki gerçek enflasyonun kayıplarını telafi edecek ve işlere ciddi bir iyileşme sağlayacak bir zam yapılması. Bu taleplerle ilgili bir kampanyamız olacak. Buradan. Bizi dinleyen özellikle iş kolumuzdaki bütün tekstil işçilerine bir tek senle irtibata geçerek, üye olarak, örgütlenerek bu kölelik, bu işçi kıyımı ve bu sefalet düzenine karşı birlikte örgütlenme ve mücadele çağrısı yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sayfamızdan, iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirler. E, bu kölelik ve sefalet düzeni ancak birleşirsek değişir diyoruz. E, süremizi de kısmen açmış olduk. Sanakki programları etkilememek adına hemen e, bitirmem gerekiyor. E, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sanakki programlarda da e, yeni gelişmeler etkiliğine günü sizi konuk almaktan memnuniyet duyarız. E, bir emeğin gündem programında görüşene kadar bütün konuklarımıza hoşçakalın diyorum. Teşekkürler. Herkese hoşçakalın. İyi yayınlar.